Kuş Gözündeki Pusula Soner Efe İnsanoğlunun istek ve hayalleri filmlere konu olmuştur. Duvarların ötesini görme, cisimleri uzaktan hareket ettirme, uçma ve daha nice özellik birçok bilim kurgu kahramanın filmlerde yapabildiği şeylerdendir. Yaşadığımız dünya şartlarına en uygun hususiyetlerle teçhiz edilmesine ve asla küçümsenmeyecek biyolojik sistemlerine rağmen insanoğlu, ancak cennet gibi kudret diyarında görülebilecek bazı fonksiyonlara bu dünyada da sahip olmak isteyebilir. Bizde olmayan hususiyetlerin bir kısmının bazı hayvanlara verildiğini görürüz. Kızıl ışınları algılayan yılanlar, Onlarca kilometre ötedeki et parçasından yayılan koku moleküllerini hissedebilen akbabalar, bizim algılayamadığımız sesüstü ve sesaltı dalgalarıyla haberleşen yarasalar ve filler, pençeleriyle nehir tabanına dokunup zeminin haritasını en ince teferruatına kadar zihnine nakşeden, tabir caizse dokunarak gören hayvanlar bunlardan sadece birkaçıdır. Manyetik alanı algılama bazı hayvanlara bahşetilmiş bir hususiyet olduğu halde insanoğluna böyle bir kabiliyet verilmemiştir. Son 50 yıldır yapılan ilmi çalışmalar göstermiştir ki birçok canlı manyetik alanı hissetmekte ve değişik gayeler için kullanmaktadır. Somon balıkları, deniz kaplumbağaları, benekli semenderler, ıstakozlar, bal arıları, meyve sinekleri, Dünyanın jeomanyetik alanını algılayıp kullanabilen canlılardan bazılarıdır. Fakat şu ana kadar manyetik algılama konusunda üzerinde en geniş çalışma yapılan canlılar göçmen kuşlar olmuştur. Ardıç kuşu, gümüş göz, çalı bülbülü göç ederken diğer çevre faktörlerinin yanında dünyanın manyetik alanı da hissedebilen kuşlardandır. Dünyayı dev bir mıknatıs kabul edersek üzerinde hafif bir iğne taşıyan insan yapısı pusulalar dünyanın manyetik kuzeyini gösterecek şekilde yönlenir. Kuşların oldukça kompleks bir yapı arz eden manyetik alan pusulasının nasıl bir mekanizma ile çalıştığı uzun yıllar boyunca ilim adamlarını meşgul etmiştir. Bu konuda bazı ipuçları elde edilse de mesele henüz tam anlaşılamamıştır. Bu pusulanın temelinde kuşların gözlerindeki sinir dokuda bulunan ışığa bağımlı flavoproteinler grubundan kriptokrom adında bir molekülün rol aldığı tespit edilmiştir. Aslında kriptokrom birçok bitki ve hayvanda bulunan bir tür sinyal proteinidir. Kuşların manyetik alanı algılamada gözlerin ehemmiyeti uzun zamandır merak konusuydu. Oldenburg Üniversitesi'nden Dominic Heyers, kuşlarda manyetik alanı algılamayla görme arasındaki münasebeti açıklamak için bir deney yapar. Çalı bülbülünün gözüne ve göçmen kuşların yer tespiti yaparken beyinlerinin yoğun aktivite gösterdiği ön beyindeki hususi bir bölgeye çok özel bir sıvı enjekte eder. Sinir tellerinde hareket eden sıvının yeri dışarıdaki aletlerle tespit edilebilir. Heyer, bu kuşlar yer tespiti yaptıklarında her iki işaretçi maddenin beyinde görme ile doğrudan alakalı talı buluştuğunu keşfeder. Netice itibariyle göçmen kuşların hareket ederken yönlerini bulmaları esnasında gözlerindeki retinada kriptokromlu sinir hücrelerinin ve beyinlerindeki ne kümesinin yoğun şekilde faaliyete geçirildiği anlaşıldı. Bu sürecin manyetik alan etkisiyle değişmesi kuşun görme duyusu üzerinde ciddi tesir icra eder. Bunun neticesinde kuşun görüş alanında açık ve karanlık noktalar oluşur. Bu biyokimyevi mekanizma henüz net olarak anlaşılmış değildir. Kuş, başını hareket ettirdiğinde başı ile dünyanın manyetik alanı arasındaki açı değiştiğinden, görüş alanındaki karanlık noktalar uçuş hattı boyunca yol gösterir. Tıpkı karayollarında vasıtaların yolu kaybetmemesi için çizilmiş kesikli çizgiler gibi, kuşlar da bu karanlık noktaları kullanıp yollarını bulur. Kuş pusulası nasıl çalışır? Göçmen kuşların beyinlerindeki bu pusula kuşun hareketine bağlı olarak sadece eğimli, belli açıda manyetik alan tespiti yapabilmekte olup yer kürenin manyetik kutuplarına duyarlı değildir. Yani normal bir pusula gibi kuzeyi ve güneyi göstermez. Ayrıca bu pusulanın bağlı olduğu kuşun gözü sadece belli dalga boyundaki ışıklara bilhassa mavi ışığa hassastır. Günümüzde kuşların manyetik algılamasının fiziki temelleri hususunda iki model mevcuttur. Birincisi manyetit minareline esas alan model, ikincisi ise manyetik alana duyarlı kimyeli reaksiyonlarla açıklanan modeldir. Birincisinde kuşların kafasında manyetitlerin olduğu ve manyetik alanın bunlara tesir ettiği düşünülüyor. İkincisinde ise bu pusulanın gözdeki sinir tabakasında gerçekleşen reaksiyonlarla vazife gördüğü tahmin edilmektedir. Kuş pusulasının temel dinamiğini oluşturan kriptokromun daha teferruatlı anlaşılabilmesi için bununla benzer yapıda olan ve bir bitkiden elde edilen kriptokromun yapısı incelendi. Manyetik yoluna paralel olarak Arabidopsis bitkisinde kriptokroma bağlı cevabın arttığı görüldü. Böylece Ritz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarla kriptokromların kuşlarda manyetik alan tespitinde rol aldığı anlaşıldı. Hususi yapıdaki ve diğerlerine göre daha büyük boyutlardaki proteinlerin sentezini uzun bir zincirin üst üste katlanmalarla belli şekli sahip üç boyutlu bir yapı haline gelmesine benzetebiliriz. Bu katlanmalar esnasında en küçük bir hata veya yanlış yerden katlanma proteinin işe yaramaz hale gelmesi için yeterlidir. Dolayısıyla milyonlarca atomdan yapılmış proteinlerin binlercesinin hususi bir vazife için... Mesela yön bulma, bir araya gelerek işe yarar özel bir yapı meydana getirmesi şuursuz ve kör tesadüflere tabii ki verilemez. Kriptokrom molekülünün yapısında bulunan triptofan amino asitlerinin bazıları bir tür koenzim olan fadı indirger. İndirgelmiş bu koenzimle triptofanlar arasında kilit anahtara benzetilebilecek molekül eşleşmesi oluşur. Bu moleküllerdeki elektronların dönme yönü oluşacak diğer ürünlere tesir eder. Bu elektronlar normalde birbirine zıt yönde dönmektedir. Manyetik alanın varlığıyla elektronların dönme dinamiği tamamen değişip birbirlerine bağımlı dönme hareketi yaparlar. Peki radikal çift reaksiyonları nasıl olur da manyetik yön bulmada vazife görür? Gözün sinir tabakası retinada gerçekleştirilen radikal çift reaksiyonlarının ürünleri manyetik alanın tesiriyle değiştiği için retinadaki reseptörlerin ışığa hassasiyeti de değişir. Göçmen kuşların yönlerini ararken kafayla adeta tarama hareketi yapmaları bu modeli destekleyen bir davranıştır. Bu sürecin biyokimyevi detayları henüz tam olarak aydınlatılmasa da molekül seviyesindeki bu mükemmel ve hassas işleyiş asıl fail olan sonsuz ilim ve kudret sahibini görmemize engel değildir. Hepimiz günümüzde çok yaygın olan yön bulma, navigasyon aletlerine az çok aşinayız. Uydu ile iletişimi sağlayan GPS aletinin olması tek başına yön bulmaya yetmez. O cihaza uygun ve onunla birlikte sisteme tanıtılmış bir haritanın da olması gerekir ki, Yol bulunabilsin. Vücutlarında yön bulma sistemiyle yaratılan bu kuşlar acaba nereye, ne zaman ve hangi yolla gideceklerini nasıl biliyorlar? Onlara ihtiyaçları olan bu sistemi harita ve yol bilgilerini kim yükledi? Ayrıca bu sistemin her an değişebilen meteorolojik şartlara uyumu nasıl sağlanmaktadır? Kuantum fizikçileri kuşların yön bulması esnasında cereyan eden çift radikal reaksiyonlarındaki elektronların hareketini izah edemiyorlar. Kuşlardaki manyetik alan algılamasını araştıran Ritz şu soruyu soruyor. Dıştan gelen bu kadar çok bozucu faktör varken elektronlar nasıl olur da hala uyum içerisinde hareket eder? Sonsuz kudret sahibi Allah ...her bir canlıyı değişik hayat tarzı... ...buna mükemmel uyum sağlayabileceği davranış ve donanımla yaratmıştır. Bilimin öncelikli gayesi... ...sebepler perdesinde cereyan eden hadise ve işleyişleri çözmektir. Bununla yetinmeyip... ...arka plandaki ilahi isimlerin tecellilerini müşahede etmekse... ...bilgilerin ilim ve marifetullah haline gelmesi demektir. Ancak bu şekilde bilim, hakiki mahiyet ve hüviyetine kavuşmuş olur.